Kulun imanı ahiret gününe inanmadıkça tam ve gerçek olmaz. Kim ahiret gününün varlığını inkar edecek olursa kafir olur. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ve lakin gerçek iyilik Allah'a, ahiret gününe iman edenin iyiliğidir. Bakara suresi. Cibril aleyhisselam hadisinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cibril aleyhisselam bana imandan haber ver dedi. Resulullah aleyhisselatü vesselam cevap olarak Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe iyi ve kötü yönleriyle kadere iman etmektir dedi. Ahiret gününe imandan olan, o günün başlangıcını gösteren, yaklaştığına dalalet eden kıyamet alametlerine inanmak gerekir. Kıyamet alametleri. Alimler kıyamet alametlerini iki kısma ayırmaşlardır. Bunlar. Küçük alametler Kıyamet gününün yaklaştığını gösteren birçoğu meydana gelmiş alametlerdir. Bunlardan bazıları şunlardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişi, insanlar arasından emanet menfumunun kalmayışı, camilerin süslenmesi, çobanların yüksek binalar dikmede birbirleriyle yarışmaları, Yahudiler ile savaşılması, zamanın daralması, işin azalması, fitnenin çoğalması, Ölüm olaylarının artması, zinanın ve fısk işlerinin çoğalması bu alametlerdendir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Kıyamet saati yaklaşmış ve ay ikiye ayrılmıştır. Kamer suresi Büyük alametler Kıyametin kopacağı sırada vuku bulacak on adet alamettir. Bunlardan hiçbiri şu ana kadar meydana gelmemiştir. Bu alametlerin bazıları şunlardır. Mehdi'nin çıkması, Deccal'in çıkması, İsa Aleyhisselam'ın semadan yeryüzüne adil bir hükümdar olarak inmesidir. Yine İsa Aleyhisselam'ın inişinde haçı garıp Deccal'i ve domuzu öldürmesi, Cizye'yi kaldırması, Yecüc ve Mecüc çıktığında onların helakı için dua etmesidir. Doğuda, batıda ve Arap Yarımadasında yer ve toprak çökmelerinin olması, gökyüzünden kalın bir duman tabakasının inip yeryüzünü kaplaması, Kur'an'ın yeryüzünden kaldırılması, güneşin batıdan doğması, dört ayaklı konuşan bir hayvanın peyda olması, Aden'de, Yemen yakınında bir şehirde, bir ateşin çıkıp insanları Şam'a doğru sürmesi kıyamet alametlerindendir. Müslim Hüzeybe bin Useyd el-Gıfari, Radyoğlu Anhu'dan rivayet ettiği bir hadeste şöyle buyurulmaktadır. Resulullah aleyhissalatü vesselam,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 Doğuda, batıda ve Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç yerde yeryüzünün çökmesi ve sonucu olarak da Yemen'de bir ateşin çıkıp insanları mahşer yerine doğru kovması, sürüklemesidir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mehdi ümmetimin son zamanında ortaya çıkacaktır. Onun zamanında Allah çokça yağmur yağdıracak, yeryüzü bolca yeşillik ve nebat verecek ve o Allah, Malın sağlam ve güzel olanını kullarına verecektir. Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında davar, inek ve deve sürüleri çoğalır. Ümmet büyür ve güçlenir. Bu şekilde 7 veya 8 sene geçer. Bu alametler arka arkaya meydana gelecektir. Bir meydana geldiğinde öbürü onu takip edecektir. Bu alametlerin hepsi vuku bulduğunda kıyamet kopacaktır. Saatten kastedilen İnsanların Allah'ın emriyle kabirlerinden çıkıp hesap verecekleri, iyi olanın nimete, kötü olanın ise azaba kavuşacağı bir zaman dilimi ve günüdür. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "O gün kabirlerinden süratle çıkarlar ve sanki dikili taşlara koşuyorlarmış gibidirler." Me'aric Suresi. 2. Ahiret gününün isimleri. Bu günün Kur'an'da birçok ismi zikredilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır: Kıyamet günü, kariya, hesap günü, din günü, tamme, vakıa, sahha, aşiye ve buna benzer diğer isimler. Kıyamet günü, Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününe yemin ederim ki, kıyamet suresi. Kariya, Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Kariya nedir o kariya? Kariya suresi. Hesap günü, Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Allah'ın yolundan sapanlara... Allah'ın yolundan sapanları ise hesap günü, unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır. Sat suresi Din günü Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Günah sahipleri, kötü işler yapanlar ise muhakkak ki cehennemdedirler. Din gününde oraya varıp geleceklerdir. İnfitar suresi Tamme Yüce Allah şöyle buyurmuştur. O en büyük baskın olan kıyamet Tamme gelip çattığı zaman... Naziat Suresi Vakı'a Yüce Allah şöyle buyurmuştur Kıyamet vaka koptuğu zaman Hakka Yüce Allah şöyle buyurmuştur Gerçekleşecek, gerçekleşecek olan gün Hakka nedir? O gerçekleşecek Hakikaten ola Hakikaten olacak gün Sahha Yüce Allah şöyle buyurmuştur Büyük gürültü sahha geldiği zaman, Abese suresinde yer alır. Ayşiye, Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ey insanoğlu, Ayşiye'nin haberi sana gelmedi mi? 3. Ahiret gününe iman şekli. Ahiret gününe genel ve tafsilatlı olarak iman edilir. Genel, mücmel iman. Allah bütün insanları bir yerde toplayacağı, herkese yapmış olduğu amelin karşılığını verileceği cennet olanların cennete, cehennemlik olanların da cehenneme girecekleri bir gün olduğuna inanmakla olur. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurmuştur, ''Ey Muhammed'deki, önceki ve sonraki bütün insanlar belirli bir günün buluşma vaktinde bir araya toplanacaklardır.'' Vakıa Suresi Tafsilatlı iman, Ölümden sonra vuku bulacak, her şeye inanmakla olur. Bu iman aşağıdaki şu hususları içine alır. Birincisi kabir fitnesi. Ölüye kabrinde Rabbi dini ve peygamberi hakkında soru sorulacaktır. Yüce Allah iman, edenlerin, iman edenleri sorulan sorulara doğru cevap vermeleri ile ayaklarını İslam üzere yere sağlam basmalarını sağlar. Hadiste geldiği üzere melekler ölüye sorularını yönelttiklerinde o da onlara cevap olarak şöyle der. Rabbim Allah'tır. Nebim ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Hadiste geldiği gibi meleklerin sorularına, soruların soruluş şekline mümin kişinin cevabı ile münafık kişinin cevabının nasıl olacağına inanmak gerekir. İkincisi kabir azabı ve nimetleri. Kişinin kabir azabını ya da cehennem nimetlerini göreceğine inanması vaciptir.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 Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Onlar sabah akşam ateşe sunulmaktadırlar. Kıyametin koptuğu günde Firavun ailesini en şiddetli azaba sokun denilecektir. Mü'min ve gafir sureleri. Asla bu onun söylemiş olduğu bir sözden ibarettir. Onların önünde diletilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Mümin suresi. Sen zalimleri ölümün sıkıntıları içinde meleklerin ellerini uzatarak ruhlarınızı çıkarın. Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden, onun ayetlerine karşı kibirlendiğinizden dolayı bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız derken bir görsen. En'am suresi Mütezile fırkasında karşılaştığım sapık birisi işte o zaman eyvah eyvah biz kavmimiz bizi kav eyvah Bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu Rahman'ın vaat, vaat ettiğidir. Resuller gerçekten doğru söylemişler derler Yasin suresi. Ayetini öne sürerek kabir azabını ve bu konuda gelen hadisleri inkar etti. Bu şüphenin izahı allah Alem şudur. Yasın suresi 51. ayetinde bahsedilen kimseler inkarcı kafirlerdir. Onlar kabir azabını kendilerine vaat edilmiş olup korkuyla bekledikleri daha büyük bir azap olan cehennem azabına tercih edeceklerdir. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Biz onları iki kere azaba uğratacağız. Sonra da büyük bir azaba döndürüleceklerdir. Tövbe suresi. İşte tehdit edilip durdukları... Bu büyük azap gelip çatınca eyvah bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu Rahman'ın vaat ettiğidir diyeceklerdir. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Eğer ölülerinizi gömmekten kaçınmayacağınızdan emin olsam Allah'a kabir azabını size duyurması için dua ederdim. Bu konuda da pek çok hadisler vardır. Üçüncüsü Sura Üflenmesi Sur İsrafil Aleyhisselam'ın içinde üflediği bir hayvan boynuzudur. Birinci üfleyişinde Allah'ın dilediği dışında bütün canlılar ölür. İkinci üflemesinde ise ilk yaratılandan kıyamete kadar yaratılmış olan bütün canlılar tekrar diriltilirler. Yüce Allah şöyle buyurur. Sur'a üflenince Allah'ın diledikleri dışında Göklerde ve yerde olanlar baygın bir halde kendilerinden geçerler, ölürler. Sura tekrar üflenince işte o zaman dirilip kalkarlar ve bakınırlar. Zümer suresi. Resulullah vesselam şöyle buyurmaktadır. Sonra sura üflenir. Onun sesini işiten herkes ağaçların kuvvetli bir rüzgar karşısında eğilip doğruldukları gibi eğilip doğrulurlar. Daha sonra bütün herkes ölür. Daha sonra Allah erkek menisine benzer bir yağmur yağdırır ve bu yağmurla bütün insanlığın cesetleri aynı bitkilerin topraktan çıkmaları gibi topraktan çıkarlar. Daha sonra sura yeniden üflenir. Bütün insanlar ayağa kalkıp bakışmaya başlarlar. Dördüncüsü bas, yeniden dirilme. Yüce Allah'ın sura ikinci defa üflemesinden sonra bütün herkesi tekrardan diriltmesidir. Yüce Allah'ın sıra ikinci üflemesinde izin verince ruhlar cesetlerine dönerler. Herkes kabirlerinden kalkar, ayaklarına bir şey giymeden, çıplak ve sünnesiz olarak ve yanlarında hiçbir şey olmaksızın mahşer, yön, mahşer yerine doğruca hızlıca giderler. Güneş insanlara doğru yaklaşır, sıcaklığı ve ateşi artırılır. İnsanlardan çıkan ter kimilerinin topuklarına, kimilerinin dizlerine, kimilerinin bellerine, kimilerinin göğüslerine, kimilerinin omuzlarına, kimilerinin ise gırtlaklarına ve ağızlarına kadar ulaşır. O terin ulaştığı yer insanların dünyadayken yapmış oldukları amellere göre değişir. Öldükten sonra tekrar dirilmek, şer'i delillerle, akıl ve duyu organları ile sa sa sabittir. Şer'i deliller Ölümden sonra tekrar dirilmenin gerçekten vuku bulacağına dair kitap ve sünnette birçok delil zikredilmektedir. Bazıları şunlardır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed de ki. Evet Rabbime yemin ederim ki şüphesiz siz tekrardan diriltileceksiniz. Cehabil Suresi. Ve şöyle buyurmuştur. Onu ilk yaratmaya başladığımız gibi hesap için yeniden yaratırız. Enbiya Suresi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Sonra sura üflenir. Onun sesini işiten herkes ağaçların kuvvetli bir rüzgar kapısında eğilip doğruldukları gibi eğilip doğrulurlar. Daha sonra bütün herkes ölür. Daha sonra Allah erkek menisine benzer bir yağmur yağdırır ve bu yağmurda bütün insanlığın cesetleri aynı bitkilerin topraktan çıkmaları gibi topuk topraktan çıkarlar. Daha sonra sıra yeniden üflenir. Bütün insanlar ayağa kalkıp bakışmaya başlarlar. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Dedi ki Çürümüş olduğu halde kim bu kemikleri yeniden diriltecek? Ey Muhammed de ki, onları ilk defa yoktan var edip yaratan tekrardan diriltecektir Yasin suresi. Hissi, duyu organları ile hissedilebilen deliller. Yüce Allah kullarına, ölüleri dirilttiğine dair Bakara suresine beş ayrı örnek vermiştir. Bu örnekler Musa a.s. kavminin ölmelerinden sonra tekrar Allah tarafından diriltilmeleri, oğlarında'n öldürülen bir kişinin diriltilmesi, ölümden korkarak yerleşim yerlerini terk edip kaçmaya çalışanların öldürülüp tekrar diriltilmeleridir. Yine bir kasabaya uğradığında Allah'ın kudretini görmesi için öldürülüp tekrar diriltilen kişi, İbrahim Aleyhisselam'ın kuşları ve bunları hepsi yeniden diriltmeye birer örnektirler. Akli deliller Akli deliller iki şekilde getirilebilir. A-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 Cesetlerin diletileceğine, herkesin bir yerde toplanacağına, yaptıkları işler hakkında sorguya çekileceklerine, aralarında adaletle hükmedileceğine, herkesin yaptığı işlerin karşılığını tam olarak göreceğine inanmak gerekir. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Biz onların hiçbirini geri bırakmadan hepsini bir yerde toplarız. kef Suresi Ve şöyle buyurmuştur. Kitabı sağından verilen kimseler, alın kitabımı okuyun, ben zaten hesabıma kavuşacağımı anlamıştım der. Artık o hoşnut edici bir yaşayış içindedir. Hakka suresi Rabbim kitabını sağ tarafından alanlardan olmayı nasip eylesin. Amin. Haşr İnsanların tamamının toplanacakları meydana sürülmeleridir. Bas ise ruhların tekrardan cesetlerine dönmesidir. Hesap ve ceza Yüce Allah bütün kullarını iki eli arasında toplar, her, kilo, her kula dünyada yapmış olduğu işleri gösterir, Böylece müminler yapmış oldukları amelleri görerek Allah'ın onlara tanıtmış olduğu minnetin farkına varırlar. Çünkü Yüce Allah onların dünyada yapmış oldukları hataları gizlemiş, ahirette de onların bu hatalarını affetmiştir. Her mümin iman derecesine göre haşrolunur, melekler onlar ile karşılaştıklarında cennet ile müjdelerler. Müminler bu korkutucu günün sıkıntılarından emindirler. Yüzleri parlak ve güleştir. Rabbim, dünya ve ahirette Hakkımızda hayırlı olan nasip etsin. Dünya ve ahirette ayıplarımızı, kusurlarımızı sabu örten gece gibi örtsün. Amin. Diğer yandan yalancı ve inatçı, dine yüz çevirenler için ise çok zor, ince bir hesap vardır. İşlemiş oldukları küçük büyük her günahdan hesaba çekileceklerdir. Zilletlerin artması, daha fazla zelil olmaları için yüzleri üzerinde süründürüleceklerdir. Bu onların kendi elleriyle kazandıklarının, yaptıklarının ve dini yalanlamalarının cezasıdır. Kıyamet günü hesaba ilk çekilecek olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetidir. Onlar tevhid inançlarında herhangi bir kusur olmadığından dolayı cennete hesapsız, sualsiz, azap görmeden girecek olan 70 bin kişidir. Resulullah ve Vesselam onları şöyle vasfetmiştir. Onlar başkalarından kendilere şifa alması için Kur'an okumalarını istemezler. Herhangi bir şeyi uğursuz görmezler, dağlanmazlar, yaralarını ateş ile yakmazlar ve sadece yüce Allah'a tevekkül ederler. Cennete hesapsız, sorgusuz girecek olanlardan biri de büyük sahabe Ukkaşa bin Muhsan radıyallahu anhudur. Kul Allah'a ait haklardan ilk olarak namaz hususunu hesaba çekilecektir. İnsanlar arasındaki hukuklarda ise ilk önce karıları ile alakalı haklarından hesaba çekileceklerdir. Cinayet ve yaralanma gibi. Orayı tekrar alıyorum. İnsanları arasındaki hukuklarda ise ilk önce kanları ile alakalı haklarından hesaba çekileceklerdir. Cinayet ve yaralanma gibi. Altıncısı, havuz. Cennet içeceklerinden ve Kevser nehrinden oluşan, Arasat meydanında bulunan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ait çok büyük bir havuzdur. Bu havuzdan Peygamber Efendimizin ümmetinden mümin olanlar içeceklerdir. Bu havuz şu özelliklere sahiptir. Havuzun suyu sütten daha beyaz, kardan daha soğuk, baldan daha tatlı, misten daha güzel kokan, her bir kenarı bir aylık yol tutan büyük bir havuzdur. Bu havuzun iki olduğu bulunmaktadır. Bu havuzun iki olduğu bulunmaktadır. Su içme kapları gökteki yıldızlardan daha çoktur. Bu havuzdan kim bir kere içerse bir daha susamaz. Bu konuda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Havuzun bir aylık yol kadardır. Suyu sütten beyaz, kokusu misten güzel, su kapları yıldızları kadardır. Kim ondan bir kere içerse bir daha susuzluk hissetmez. Rabbim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kevser havuzundan içmeyi bizlere nasip etsin. Amin. Yedincisi şefaat. İnsanlar Arafat meydanında sıkıntıları artıp uzun süre orada bekledikten sonra kendilerini Allah'ın katında bu sıkıntılarından kurtulmaları için şefaat edecek birini ararlar. Bütün büyük nebileri gezerler. Hepsi de acizliklerini belirtirler. En son olarak da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelirler. Çünkü onun bütün günahları Yüce Allah tarafından affedilmiş. öncekilerin ve sonrakilerin övdüğü bir konuma gelmiştir. İşte o Yüce Resul Arş'ın tahtın önüne gelir ve secde eder. Yüce Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a secde halindeyken daha önce bilmediği birçok zikir, hamd ve şükrü ona ilham eder. O da bu ilham edilen zikir ve hamdlerle Rabbinden şefaat edebilmek için izin ister Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır Kıyamet günü güneşin sıcaklığından insanlardan çıkan ter o kadar çok olur ki Bu ter insanların kulaklarının yanına oluşuncaya kadar güneş onlara yakınlaşır İnsanlık bu haldeyken Adem Aleyhisselam'dan kendilerine yardımcı olmasını isterler daha sonra İbrahim Aleyhisselam'dan, daha sonra Musa Aleyhisselam'dan, daha sonra İsa Aleyhisselam'dan yardım isterler. Hepsi de bir mazeret öne sürerler. En son olarak Nebimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelirler. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam insanlar hakkında hüküm verilmesi için şefaat eder. Cennetin kapısının kulpunu tutuncaya kadar cennete doğru yürür. O gücüyle Allah ona Makamul Mahmudu, en büyük şefaati verir ve bütün insanlık ona övgüler yağdırır. haride yer almaktadır bu rivayet. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler. Enbiya suresi. O günde Rahman'ın izin vereceği ve sözünden razı olacağı kimseninki müstesna. Şefaatin hiçbir faydası olmayacaktır. Taha suresi. Yüce Allah ancak tevhid ve ihlas elinden razı olur Onların dışındakilere hakkında ise şöyle buyurmaktadır Zalimlerin ne candan bir dostu ne de şefaati kabul edilir bir şefaatçisi olacaktır Mümin suresi Yüce Allah bunların şöyle diyeceklerini bize nakletmektedir Artık bize şefaat edecek bir kimse de yoktur Candan bir dostumuz da yok Şu ara suresi Yine bunlar hakkında Yüce Allah şöyle buyurmaktadır Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda vermez Müttesir suresi. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın edeceği büyük şefaattir. Bunun gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ait başka şefaatler de vardır. Birincisi, cennet ehlinin cennete girebilmesi için olan şefaatidir. Buna delil ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözüdür. Kıyamet günü cennetin kapısına gelirim ve açılmasını isterim. Cennetin bekçisi sen kimsin diye bana sorar. Ben de ona ben Muhammed'im derim. O da senden önce, hiç kimseye bu kapı açmama, senden önce bu kapıyı hiç kimseye açmamakla emrolundum der. 2. Günahları ile sevapları eşit olanların cennete girebilmeleri için olacak şefaatidir. Bu görüşü bazı ilim adamları şöyle söylemiştir. Yalnız herhangi bir delil yoktur. 3. Cehenneme girmeyi hak etmiş bazı kimselerin ateşte kurtulup cennete girmeleri için olacak şefaatidir. Buna delil ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözüdür. Şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenler için olacaktır. 4- Cennet ehlinin cennetteki derecelerinin artması için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın edeceği şefaattir. Buna delil ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözüdür. Ey Allah'ım! Ebi Seleme'ye mağfiret et ve onun derecesini hidayete erenler arasında yükselt. 5- Cennete hesapsız, sorgusuz ve azap görmeden girecek olan kimseler için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın edeceği şefaattir. Bunun delili ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ukkaşa bin Mihsan Radalı'a Anhu'nun cennete hesapsız ve azapsız bir şekilde girecek olan yetmiş bin kişiden biri olması için ettiği şu duadır. Ey Allah'ım! onu Ukkarşabil Bilmihsan Radalara Anhu'yu onlardan cenneti azapsız ve hesapsız olarak gireceklerden eyle. 6. Cehennemi büyük günahları yüzünden girenlerin cennete girebilmeleri için Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın edeceği şefaattir. Bunun delili ise Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın şu sözüdür. Şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler için olacaktır. Ve şöyle buyurmuştur. Cehennemden bir grup insan Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın şefaatiyle ile çıkar ve cennete girerler. Onlara cehennemlikler denir. 7. Cehennem azabı hak edenlerin cehennem azabını hak edenlerin azaplarının hafif, hafifletilmesi için Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın edeceği şefaattir. Buna örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Ebu Talib'e edeceği şefaattir. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur Umulur ki kıyamet günü şefaatim ona Ebu Talib'e fayda verir de Ayak topuklarına kadar ulaşan bir cehennem ateşi ile azap görür Bu azapla onun beyni kaynayacaktır Şefaatin Allah katında kabul olabilmesi için iki şart vardır A- Şefaat edecek ve kendisine şefaat edilecek olandan Yüce Allah'ın razı ve hoşnut olması gerekir. Ve şefaat edecek kimse Yüce Allah'ın şefaat edebilmesi için izin vermesi gerekir. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Onlar Allah'ın rıza gösterdiği kimselerden başkasına da şefaat edemezler. Enbiya suresi. Allah'ın izni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? Bakara suresi. Sekizincisi mizan, terazi.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 Enbiya Suresi Ve şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü kimin tartıları ağır çekerse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse ayetlerimize küfretmiş olmaları dolayısıyla kendilerini uğratmayı uğratmış olanları da onlardır. Araf Suresi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır elhamdülillah sözü ise teraziyi doldurur. Ve şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü terazi kur, koyulur, o kadar büyüktür ki üzerine selamlar ve yeryüzü tartılmak için konacak olsa gene de sığar. Dokuzuncusu Sıraat Köprüsü Cehennemin üzerine konulmuş, üzerinden geçenlerin hesaptan sonra cennete girecekler, gelecekleri kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprüdür. Biz onun varlığına inanırız. Onun üzerinden insanlar cennete doğru hareket ederler Kimileri göz acıp kapıncaya kadar Kimileri şimşek gibi Kimileri rüzgar gibi Kimileri kuş gibi Kimileri iyi koşan atlar gibi Kimileri hızlıca koşan insanlar gibi Kimileri hızlıca yürüyen kişiler gibi Kimileri de sürünerek geçerler Herkesin geçiş dünyadaki amellerine göredir Bazıları da köprüye geçişleri esnasında Demir kancalara hızlıca tutulup Cehenneme atılırlar kim sıraat köprüsünden kim sıraat köprüsünün üzerinden geçerse cennete girer. Sıraatı ilk geçecek olan resulullah aleyhisselatu vesselamdır. Daha sonra onu takiben ümmeti geçer. O gün nebilerden başka hiç kimse konuşmaz. Onların duası ise: Ey Allahım, bizi selamete erdirdir erdirdir. Cehennem üzerinde sıraat köprüsünün kenarlarında Büyüklüklerini yalnız Yüce Allah'ın bileceği karıncalar vardır. Yüce Allah bu karıncalar ile dilediğini tutar, ateşe atar. Sıraat Köprüsü'nün özellikleri. Kılıçtan daha keskin, kıldan daha ince ve kaygandır. Allah'ın dilediğinin dışında üzerinde kimse sabitçe duramaz. Köprü karanlıklar içinde kurulmuştur. Köprünün iki yanında, üzerinden geçenler için şehadette bulunmak üzere, Emanet, emanet edileni koruma sıfatı, ve i rahim, akrabalık beklerler. Kim emanet ve i rahimin hakkını vermişse, onun için iyi şahadette; kim de haklarına riayet etmemişse, onun için kötü şahadette bulunurlar. Yüce Allah şöyle buyurmuştur, ey insanlar, içinizden hiçbir kimse yoktur ki cehenneme uğramamış olmasın. Bu Rabbinin yeryüzüne getirmeyi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz korkup sakınanları kurtarır Zalimleri ise cehennemde diz üstü bırakırız Meryem suresi Resulullah aleyhissalatü vesselam bu konuda şöyle buyurmuştur Cehennemin ortasına sıraat köprüsü kurulur Ben ve ümmetim onu ilk geçenlerden oluruz Ve şöyle buyurmuştur Cehennem köprüsü sıraat köprüsü, köprüsü kurulur Ben onu ilk geçecek olanım o gün Resullerin duası ey Allah'ım bizi selamete erdirdir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anhu şöyle buyurmuştur. Bana gelen habere göre sıraat köprüsü kıldan daha ince ve kılıçtan daha keskindir. Resulullah sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanet, emanet edilen bir şeyi koruma sıfatı ve rahim,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 Bütün bu olaylar olurken köprünün dışında Rabbim sen selamete erdir diye dua edecektir. Ta ki bazı kulların amelleri sıraat köprüsünü geçişine izin vermeyinceye kadar bu şekilde devam eder. Hatta bir adam gelir ve yürümeye gücü yetmediğinden arkası üzerine sürüne sürüne ilerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne şöyle devam etmiştir. Sıraat Köprüsünün iki tarafında asılı karıncalar bulunmaktadır. Ya yakalamakla emr olundukları insanları yakalarlar. Kim arkasından itilirse cehenneme düşer ve kimde hafif yaralar alırsa kurtuluşa erer. Onuncusu Kantara. Müminler Sırat Köprüsü'nü geçtikten sonra kantara denilen bir yerde toplanacaklardır. Burası cennet ile cehennem arasında bir yerdir. Cehenneme düşmekten kurtulmuş olan müminler burada kendi aralarındaki ve birbirlerinden haklarını alırlar. Bu haklardan da kurtulduktan sonra tamamen temizlenmiş olarak cennete girerler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Müminler ateşten kurtulduktan sonra cennet ile cehennem arasındaki kantara denen bir yerde toplanırlar.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 Kula verilecek en büyük nimet kendi gözüyle Rabbi olan yüce Allahı görmesidir. Subhanallah. Kafirler ise Rableri olan Allahı göremeyeceklerdir. Buna izin verilmeyecektir. Kim Allah? Kim Allahı müminler tarafından görüleceğini inkar ederse, kafirlerle Müslümanları bu yasaklama kafirlerle Müslümanları bu yasaklamalarda bir tutmuş olur. Cennetin 100 derecesi vardır. Her derecede arası gökyüzü ile yeryüzü arasındaki mesafe kadardır. En yüksek derecede Firdevs cenneti vardır. Bu cennetin çatısı da Allah'ın arşı tahtı oluşturur. Cennetin 8 kapısı vardır. Her kapının genişliği Mekke ile Medine arasındaki mesafe kadardır. Öyle bir gün gelecektir ki bu kapılarda kalabalıktan izdiham olacaktır. Cennetin en alt seviyesine hak eden bir kişiye dünya ve onun on katı kadar nimet verilecektir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Ali İmran Suresi Yüce Allah cennet ehlinin ebedi olarak orada kalacağını, cennetin günün birinde yok olmayacağına dair şöyle buyurmuştur. Onların amellerinin karşılığı içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan adın cennetleri olacaktır. Beyine Suresi Cehennem Allah'ın asiler Kafirler için hazırladığı içinde türlü türlü azapların çeşit çeşit işkencelerin olduğu Ve içleri sert ve tutumları olan kafirlerin ebedi olarak içinde kalacakları bir diyardır. Onların yiyecekleri, zakkum ağacının meyveleri, itecekleri ise kaynamış madendir. Dünyadaki ateş cehennem ateşinin hararetinden 70 kat daha hafiftir. Cehennem ateşi 69 kat daha güçlü ve şiddetlidir. Bu ateş için atılanlardan hiç bıkmaz ve hatta daha yok mu diye söylenir. Cehennemin 7 kapısı vardır, her kapı belli miktarda insanlardan nasibini içine alır. Yüce Allah cehennem hakkında şöyle buyurmuştur. Cehennem kafirler için hazırlanmıştır. Ali İmran Suresi Cehennem elinin orada ebedi kalacaklarına ve cehennem ateşinin günün birinde yok olmayacağına dair ise Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Allah kafirleri lanetlemiştir ve onlar için içinde ebedi kalacakları sayır cehennemi hazırlamıştır. Ahzab Suresi 4. Ahiret gününe iman etmenin faydaları 1. Allah'ın emirlerine itaat etmeye kişi istekli olur, sevap kazanmaya karşı arzulu ve ümitli olur. 2- Kişi masiyet ve günah işlemekten korkar. 3- Müslüman dünyada kaybettiklerinin karşılığını ahirette alacağını düşünerek sıkıntı ve kederlerini unutur ve rahatlar. 4-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 toplumda huzur ve refahın hüküm sürmesine neden olur. İmanın 6. şartı kadere iman. 1. kaderi imanın tarifi ve önemi. Kader Allah'ın kainattaki her şeyi ezeli ilmi ve hikmeti doğrultusuna takdir etmesi ve o ilmine uygun bir şekilde düzenlemesidir. Kaderi iman Allah'ın sonsuz ilmi ve gücü ile alakalı bir konudur. Yüce Allah her şeyi gücü yeter ve ona, o her istediğini de yapabilir. Kaderi inanç Allah'ın rububiyetine inanmanın gereklerindendir. İmanın altı şartından biri olup ve ona tam bir şekilde inanılmadan iman edilmiş olunmaz. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki biz her şeyi belli bir kaderi üzerine yarattık. Kamer suresi. Resulullah vesselam bu konuda şöyle buyurmuştur. Her şey belli bir kader üzerededir. Hatta bir kişinin dünya ve ahiret işleri yapmada aczi, acizlik göstermesi ya da keysi becerikli ve arzulu olması onun kaderindendir. 2. Kaderi imanın mertebeleri Kişinin kaderi imanın tam ve uygun bir şekilde olabilmesi için şu dört mertebeyi gerçekleştirebilmesi gerekir. Birincisi, Allah'ın her şeyi kuşatan ezeli bir ilmi olduğuna inanması gerekir. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Sen Allah'ın göklerdeki ve yerdeki her şeyi bildiğini... Ne her şeyi bir kitapta kayıtlı olduğunu bilmiyor musun? Şüphesiz bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Haç suresi. İkincisi, her şeyin yüce Allah'ın ilmine dahil olduğuna ve yaratılmış her şeyin, her olayın, levh-i mahvuzda, her türlü noksanlıktan ve hatadan korunmuş levha da kayıtlı olduğuna inanmaktır. Bu konuda yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Biz kitapta, levh-i mahvuzda her şeyi eksiksiz olarak kaydettik. Enam suresi. Bu konuda aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Allah gökleri bir yeri yaratmadan 50 bin yıl önce bütün mahlukatın kaderini yazmıştır. Üçüncüsü, Yüce Allah'ın dilediğini, dilediği gibi yarattığına iman etmektir. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Resulullah aleyhissalatü vesselam da kendisine... Sen ve Allah dilerseniz diyen kimseye şöyle buyurmuştur. Sen beni Allah'a ortak koşulan bir benzer mi yaptın? Bilakis Allah tek başına dileyendir. Dördüncüsü, Yüce Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğuna inanmaktır. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve o her şeyi kavrayan, rızkını veren ve yönetendir. Zümer suresi. Ve Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Allah sizi ve sizin yaptıklarınızı da yaratandır. Bu konuda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah her sanatkarı ve yapmış olduğu sanatı yaratandır. 3- Kaderin Kısımları A- Genel Kader Allah'ın bütün kainat için koyduğu, gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin sene önce levi mahfuzda yazdığı hesabı yaptığı genel bir takdirdir. B- Ömürlük Kader Kulun ana rahminde ona ruh verildikten sonra ölünceye kadar başından geçecek bütün olayları içine alan bir takdirdir. C. Senelik kader. Kulun her sene kadir gecesinde o sene başından ne geçeceği belirlenen senelik bir kadirdir. Belirleyen senelik bir takdirdir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. O gece kendi katımızdan bir emir ile her muhkem iş apaçık ayırt edilir. Duhan suresi. D. Günlük kader Yüce Allah'ın fiil, fiilatıyla alakalı olan, öldürme, diriltme, verme, çekip alma işleriyle alakalı olan günlük, insanoğlunun hayatındaki takdiridir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi ondan, Allah'tan ister, o yaratma, öldürme, rızıklandırma gibi her gün bir iştedir. Rahman suresi <gülüyor> Dört Selifen kader inancı ve akidesi. Yüce Allah her şeyin yaratıcısı, sahibi ve yöneticisidir. Hiçbir şey daha yaratılmamışken, hiçbir şey daha yaratmamışken olacak her şeyin kaderini çizmiş, kullarını, bütün mahlukatın ölümlerini, ömürlerini, rızıklarını yapacakları işleri, ahlaki durumlarını, iyi ya da kötü, kötü olacaklarını apacık bir kitap olan Mahfuz'da yazmış ve saymıştır. Allah neyi dilerse olur. Neyi de dilemezse hiçbir kimsenin ona meydana getirmeye gücü yetmez. Onun her şeye gücü yeter. Kimi dilerse hidayete, kimi dilerse sapkınlığa erdirir. O neyin olduğunu, neyin olacağını, neyin de meydana, gelme... neyin de meydana gelmediğini, eğer meydana gelseydi nasıl olacağını da çok iyi bilir. Kulların da Allah'ın kendileri için çizmiş olduğu kader doğrultusunda yapmak istedikleri şeyleri dileme ve güçlerini bu doğrultuda kullanma hakları vardır. Tabii ki kulların ancak Allah'ın dilediği şeyleri dileyebileceklerine itikad edip buna inanmaları gerekir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Bizim uğrumuzda cihad edenleri muhakkak ki biz kendimizi ulaştıran yollara onları irşad ederiz. Ankebut suresi Şüphesiz ki Allah kullarını, fiillerini yaptığı işleri yaratandır. Fakat kullar bu işleri fiiliatta yapan, yapan fiiliatta yapanlardırlar. Kulun yapması gerekli olan şeyleri terk edip ve yapılması haram olan şeyleri fiiliata dökmeleri hususunda yüce Allah'a karşı kullanabilecekleri bir özürleri ve hüccetleri yoktur. Bilakis hüccet kulların üzerine ikame edilmiştir kulun nefsine gelen musibetler için bu kaderdir demesi caizdir İşlediği günahlar için bu benim kaderimde vardı demesi caiz değildir eğer hatalarından tövbe ederse ve o zaman bu şekilde söylemek caiz olur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da haber verdiği üzere Adem Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam arasında şu konuşma geçmiştir Adem Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam arasında şöyle bir söyleşi geçer Musa Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'a sen bir günahın yüzünden cennetten çıkarılan Adem'sin dedi. Adem aleyhisselam da Musa aleyhisselama, Sen Allah'ın dini ve kelamı ile seçip ayırdığı Musa'sın. Bütün bunlardan sonra ben henüz, yaratılma, bütün sonra ben henüz yaratılma, yaratılmamışken, Benim için takdir edilmiş bir şey yüzünden ayıplıyorsun dedi. Böylece Adem aleyhisselam Musa aleyhisselama, hüccet getirdi. Fakat bu geçmişte yapılan hatalardan tövbe edildiği zaman geçerlidir. Nitekim Adem aleyhisselam'ın kısası da bu şekilde cereyan etmiştir. 5. Kulların fiilleri. Yüce Allah'ın kainatta yarattığı fiiller iki kısma ayrılır. Birincisi yüce Allah'ın mahlukatın fiillerini Onların istek, irade ve seçme hakkıları dışında yönlendirmesi ve kendi isteğine göre şekillendirmesidir. Çünkü Yüce Allah sadece kendi dilediğini yapar. Öldürmek, diletmek, hastalık ve şifa vermek gibi fiiller bu kabildendir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Allah sizi ve sizin yaptıklarınızı da yaratandır. Safa suresi. Ve şöyle buyurmuştur. O ki hanginizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Mülk suresi. İkincisi, irade ve isteği olan her türlü malakatın kendi istek ve arzuları doğrultusunda yapmış oldukları fiillerdir. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmuştur. İçinizden doğruyu ve dost doğru olmayı dileyen kimse için. Tekvir suresi. Ve şöyle buyurmuştur. Kim dilerse iman etsin ve kim dilerse küfretsin. Kehf suresi. Kul yapmış olduğu güzel işlerle övgü, kötü işlerle de zem, kötülenme ve kınama duyar. Şüphesiz ki Allah kimseye kendi elinde olmayan bir şey yüzünden azap edecek değildir. Çünkü Yüce Allah buyurmuştur. Ben kullarıma zulmedici değilim. Kaf suresi. Kişi bir işin bir olayın kendi isteği dışında cereyan etmesiyle kendi arzuları doğrultusunda vuku bulması arasındaki fark anlayabilir. Şöyle ki bir kişinin binanın çatısından merdivenle aşağıya inmesiyle birinin onu çatıdan aşağıya zorla itmesi buna bir örnektir. Sonuç olarak ikisi de aşağıya inmiştir. Ama birincisi kendi arzusu, diğeri ise zorunlu olarak inmiştir. 6- Allah'ın kulun fiillerini yaratması ve kulun fiilleri işlemesi Yüce Allah kulu ve onun fiiliyatını da yaratmıştır ve ona o fiili yapabilme gücü ve isteğini de vermiştir. Kulu o fiili gerçekte yapan ve fiil ile temas halinde bulunandır.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 Ağacı yaratan Allah'tır ve meyve ağaçtan Allah'ın dilemesiyle türemiştir. Meyve ağaçtandır ama onu yaratan Allah'tır. Bunun gibi daha birçok örnek gösterilebilir. İşte bu şekilde Allah'ın yaratması ile kulun fiili işlemesi arasında bir bağlantı vardır ve aralarında herhangi bir çelişki yoktur. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Allah sizi ve sizin yaptıklarınızı da yaratandır. Saffat Suresi Ve şöyle buyurmuştur. Kim malından verir ve Allah'ın azabından sakınırsa, en güzeli tasdik ederse, biz de onu en kolaya, hesaptaki kolaylığı hazırlarız. Kim de cimrilik edip malından vermezse, kendisini zengin sayıp ve en güzel olanı da yalanlarsa, biz de onu en zor olana yöneltiriz. Leyl Suresi <gülüyor> 7. Kaderi inançta gerekli olanlar Kulun kaderi inancında iki şey ona gerekli ve farz olur. Birincisi,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 Stres ve huzursuzluktan arınır ve emin olur. Kaybettiği şeylere üzülmez ve geleceğinden korkmaz. Böylece insanların en huzurlu, aklı ve fikri rahat olanı haline gelir. Her kim ömrünün sınırlı olduğunu, korkaklığının ömrünü uzatmayacağını, rızkının belli olduğunu, cimriliğin rızkını artırmayacağını bilirse kalbi ve gönlü rahatlar mutmain olur. Kendisine isabet eden musibetlere sabreder ve yapmış olduğu yanlış işler için tövbe eder. Yüce Allah onun için takdir ettiğine razı olur. Böylece kendisine gelen musibetlere sabrettiği gibi emredilenleri de yapmış ve bu ikisi arasını birleştirmiş olur. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Hiçbir musibet Allah'ın izni olmadıkça isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse Allah da onun kalbine hidayet verir. Allah her şeyi en iyi bilendir. Tevabun Suresi Ey Muhammed! Sabret! Muhakkak ki Allah'ın vaadi gerçektir, haktır ve Allah'tan günahlarının bağışlanması için mağfiret dile. Gafur suresi. 9. Hidayet çeşitleri. Allah'ın kuluna nasip ettiği hidayet iki çeşittir. Birincisi, bütün insanlık için gerekli olan Allah'ın kuluna doğru yolu, hakkı gösterdiği ve delalet ettiği hidayettir. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki sen dosdoğru bir yol iletiyor. Delalet Ediyorsun Şura Suresi İkincisi Yüce Allah'ın fazlı ve kerimiyle muttaki Allah'tan hakkıyla korkan kullarına şer kapılarını kapatıp hayır ve iyilik kapılarını yollarını açması, kullarını bu hal üzere sabır kılmasıdır. Bu hidayet Allah'tan başka kimsenin tasarrufu altında değildir. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki sen sevdiğine, dilediğine hidayet edemezsin. Fakat Allah dilediğine hidayet eder, hidayete erdirir. Kasas suresi. 10- İrade çeşitleri. İrade, dilemek ve dilediğini yapmak, Yüce Allah'ın kitabında iki çeşit olmak üzere varit olmuştur. Birincisi kevni irade. Bu irade Yüce Allah'ın yarattığı bütün her şey için geçerlidir. Dilediğini meydana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 Kevni irade sonucudur. Fakat Yüce Allah'ın kulunun iman etmesini sevdiği ve istediği için imanının vuku bulması irade iradedendir. Yani her kevni irade şeri irade değildir. Yani Allah kevni irade olarak yarattığı her şeyi sevip ve olmasını dilemek zorunda değildir. Bu kafirin küfretmesinin Allah'ın kevni iradesi sonucu olup ve Yüce Allah'ın küfrü sevmediği için küfrün vuku bulması şeri irade değildir.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 Yüce Allah günahları yasaklamış ve günah işleyenleri cezalandıracağını bildirmiştir. Ezeli takdiri sonucu işleyen günah işler ve isteyen de günahlardan kaçınır. Yüce Allah kulunun iman etmesini, itaatte bulunmasını, iyi ameller işlemesini ister. Bunu arzular ve sever. Kullarına sevdiği işleri yapmaları için emreder. Emirlerini uyanları mükafatlandırır ve güzel bir karşılık verir. Hiç kimse Allah'ın iradesi olmadan isyan edemez. Asilik yapamaz. Onun dilediğinden başka hiçbir şeye vuku bulmaz. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Allah kullarının inkar etmelerine ve küfür etmelerine razı olmaz. Zümer suresi ve şöyle buyurmuştur Allah fesadı sevmez Bakara suresi. 11. Kaderi değiştiren sebepler. Yüce Allah kulunun başına gelecek kaderin dua, sadaka, kulun yapmış olduğu işlerde dikkatli davranması, ilaç kullanması, yaptığı işin en sağlam bir şekilde yapması gibi sebeplerle değiştirilebileceğini, başa gelecek olan kaderin bertaraf edilebileceğini bildirmiştir. <gülüyor> Çünkü olacak her şey Allah'ın ezeli ilminde sabittir. Kader değilse de bu kulun kaderinde zaten vardır ve çizilmiştir. Bu sadece bir kaderden diğerine geçiştir. Kulun acizliği ve başarılı olması dahi kaderin bir parçasıdır. 12- Kader Allah'ın bir sırrıdır. Kader Allah'ın yarattıklarından gizlediği bir sırdır. Kainattaki her şeyin gerçek halini Yüce Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Kulun sapkınlığa düşmesi, hidayete ermesi, ölmesi, dirilmesi... Kiminin bolca nimetlenip ve kiminin de az rızık alması hepsi Allah'ın takdirindendir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kader zikredildiğinde onun hakkında konuşulmaya başlandığında kader hakkında konuşmayı bırakın. Bunun dışında alimler tarafından kaderin yönlerini, Allah'ın kaderdeki büyük hikmetlerini, kaderin derecelerini, mertebelerini, sonuçlarını insanlara açıklamak, onların bunu öğrenmelerini sağlamak caizdir ve gereklidir. Çünkü kadere iman, imanın altı şartından biridir. Bu yüzden onun hakkında yeterli bir miktar ilim gereklidir. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Cibril Aleyhisselam ile aralarında geçen konuşmadan sonra şöyle söylemiştir. Bu gelen Cibril'dir, size dininizi öğretmeye geldi. Kaderin delil olarak kullanılması Yüce Allah'ın ezeli ilmiyle olacakları ve olan her şeyi bilmesi insanlık için gaybi bir meseledir. Gayb ise Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği bir ilimdir. Ve gayb kulların nazarında beçul bir şeydir. Bu sebepten dolayı hiç kimse kaderi yapmış olduğu günahlarla kaderimde vardı diyerek delil olarak getiremez. Eğer böyle bir şey olacak olsaydı günah işleyenlere hesap sorulamaz ve zalimlere ceza verilemezdi. <gülüyor> Müşrikler öldürülemez. Hatt cezaları uygulanamazdı. Zalimler zulmünden alıkonulamaz, din ve dünya fesada boğulurdu. Eğer bir kimse yapmış olduğu günahlara kaderi delil olarak getirirse ona şöyle denir. Biliniyor ki sen cennet ya da cehennem ehlinden olduğundan emin değilsin. Eğer bu konuda senin tam bir bilgin olsaydı, sana iyiliği emretmez ve kötülükten alıkoymazdı. Fakat, san, fakat sana Allah'ın emirlerini yap ve neyilerinden kaç. Umulur ki cennet cennet ehlinden olursun deriz. Sahabilerden bazıları kaderle alakalı hadisleri işitince şöyle derlerdi: Ben şimdikinden daha fazla dini vazifelerde uğraşacak, yapmaya çalışacak değilim. Resulullah Aleyhisselat Vesselam da kendisine kaderi delil olarak kullanmak hakkında şu soru sorulunca şöyle buyurmuştur: Amel ediniz, dünya hayatı ve ahiret hayatı için koşuşturunuz. Herkes yaratıldığı şey için gidişatı kolaylaştırılmıştır. Kim mutluluk ehlindense ona mutluluk saadet ehlinin ameli kolaylaştırılır. Ve kim kötülük şekavet ehlindense ona şekavet ehlinin ameli kolaylaştırılır. Dedikten sonra şu ayetleri okumuştur. Kim malından verir ve Allah'ın azabından sakınırsa ve en güzeli tasdik ederse biz de onu en kolaya hazırlarız. Kim de cimrilik edip malından vermezse... Kendisini zengin sayıp ve en güzel olanı da yalanlarsa biz de onu en zor olana yöneltiriz. Leyl suresi. 14. Sebeplere sarılmak. Kul dünya yaşantısında iki türlü musibetle karşı karşıya kalır. Birincisi kulun kendi elinden gelen musibeti bertaraf edecek gücü vardır. Böyle olduğu halde o musibet karşısına acizlik gösteremez ve elinden geleni yapmak zorundadır. İkincisi ise kul kendisine gelen musibet karşısında yapacak hiçbir şeyi yoktur. Böyle bir durumda ümitsizliğe ve kapılmadan Yüce Allah'a yönelmeli ve ondan probleminin çözümünü istemelidir. Çünkü Yüce Allah musibetleri daha vuku bulmadan nasıl ve ne zaman vuku bulacağını çok iyi bilir.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 Bütün bunların yanı sıra eğer kulda musibetlere karşı koyacak güç ve, güç ve imkanı yoksa o zaman kul mazur olmuş olur. Kulun sebeplere sarılması Allah'a tevekkül etmesine engel değildir. Çünkü sebepler kaderin cüzlerinden biridir. Dolayısıyla kader sebepler ile bir bütündür. Her halikarda Allah'a tevekkül etmeyi gerektirir. Kul yapacağı işlerde sebeplere sarıldıktan sonra Allah'a tevekkül eder, Ondan kaderinin hayırlı olmasını ister, eğer başına bir musibet gelecek olursa da şöyle der. Allah takdir etti ve dilediğini de yaptı. Kula musibet gelmeden evvel musibeti önleyecek sebeplere sarılması gerekir. Çünkü kader ancak başka bir kader ile def edilir. Şüphesiz ki bütün nebiler kendilerini düşmanlarından koruyacak sebeplere sarılmışlardır. Halbuki Yüce Allah onları korumuş, onlara davetleri esnasında yardım etmiş ve vahiy ile desteklemiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'a tevekkül edenlerin efendisi olmasına rağmen sebeplere sarılırdı. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Onlara karşı gücünüz yettiğince kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Böylece onunla nallığın düşmanlarını ve kendi düşmanlarınızı korkutmuş olursunuz. Enfal suresi ve şöyle buyurmuştur. O ki size yeryüzünü boyun eğdirendir. Şu halde yeryüzünün sırtlarında dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Mülk suresi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Güçlü, kuvvetli, mümin kul, zayıf ve iman sahibi kuldan Allah'a daha sevinli gelir. Ama ikisinde de hayır vardır. Sana fayda verecek işleri hırsla talep et. Allah'tan yardım dile, acizlik gösterme. Eğer sana bir musibet gelecek olursa keşke şöyle yapsaydım ve şöyle şöyle olurdu deme. Ve lakin Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. 15. Kaderi inkarın hükmü. Kader inkar edenin, dinin asıllarından birini inkar etmiş sayılır ve kafir olur. Enes Raddallahu Ahun'un rivayet ettiği bir hadise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ümmetimden iki sınıf havzımın başına gelemez ve cennete giremezler. Bunlar kaderiye, kaderi inkar edenler ve mürciye, imandan sonra günahlarının zarar vermeyeceğini iddia edenlerdir. Bazı selef alevleri şöyle demişlerdir. Kaderi inkar edenlerle ilim ile tartışın. Eğer inkar ederlerse, kabul etmezlerse kafir olurlar. Eğer kabul ederlerse husumet gösterirler. 16. Kaderi imanın sonuçları. Kaza ve kaderi iman beraberinden birçok güzel semere, fert ve toplum açısından birçok iyi sonuçlar doğurur. Bunlardan bazıları şunlardır. A-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 Yine Allah için infak etmek, yine cesaretli olmak, hayır işlerinde öncü olmak, kanaatli ve izzetli olmak, himmetini yüksek tutmak, işini sağlam yapmak, her işi yaparken ciddi olmak, üzüntü ve mutlulukta itidalli olmaktır. Yine hasetten ve itirazdan kurtulmak, aklı batıl ve hurafelerden özgürlüğüne kavuşturmak, gönlün ve kalbin rahat ve huzurlu olması bunlara birer örnektir. B- Mümin kulul kadere olan imanı ile dünya hayatını düzenli bir şekilde geçirir. Allah'ın ona bahşetmiş olduğu nimet onu azdırmaz. Başına gelen musibetler onu yıldırmaz ve ümitsizliğe düşürmez. Bilir ki gelen her zarar Allah'ın takdiri ile olmuştur. Bunu dünya imtihanı olarak görür ve telaşlanmaz. Bilakis sabreder ve ecrini Allah'tan bekler. C- Kaderi imanlı kulu sapıklığa sürükleyecek her şeyden alıkoyar ve kötü bir şekilde vefat etmesini engeller. Kul böylece doğru ve salih amel işlemek üzere bir uğraş verir. Günaha ve azabı götürecek şeylerden de kaçınır. D. Mümin kaderi olan imanı sayesinde zorluklara karşı sağlam ve sabit bir kalple sebeplere sarılarak dimdik ayakta durur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır.